80. Sadaka-i fıtır. Aşağıdaki yazının hepsi Dürrül Muhtar'dan ve bunun haşiyesi olan İbni Abidin'in Reddü'l Muhtar'ından tercüme edilmiştir. İhtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla olarak zekat nisabı kadar malı, parası bulunan her hür Müslümanın Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabahı Tan yeri aydınlanırken, fıtra vermesi vacip olur. Daha evvel ve daha sonra vacip olmaz. Fıtra ve kurban nisabı hesabına katılacak malın, ticaret için olması şart olmadığı gibi, elinde bir yıl kalmış olması da lazım değildir. Bayramın birinci günü, sabah namazı girdiği anda, nisap miktarı kadar mala malik olmak şarttır. O andan sonra nisaba kavuşanın, dünyaya veya imana gelenin fıtra vermesi vacip olmaz. Misafir olanın da fıtra vermesi lazımdır. Ramazan-ı şerifte veya Ramazandan önce ve bayramdan sonra vermesi de caizdir. Hatta bir kimse, fıtra veya zekat, kefaret veya nezrettiği, adadığı şeyi vermeden ölürse, ve verilmesini vasiyet etmediyse, varislerinden birinin, kendi malından, ölünün malından değil, bunları fakirlere vermesi caiz olur. Fakat varis, bunları vermeye mecbur değildir. Eğer, vasiyet etmiş ise, bıraktığı malın, üçte birinden verilmesi lazım olur. Mal bırakmadığı ise, vasiyeti yapılmaz. Bayram namazından önce verilince, sevabı daha çok olur. Şafi'ide, Ramazandan önce, Malik'ide ve Hambeli'ide ise bayramdan önce verilemez. Bir kişinin fıtrası bir fakire veya birkaç fakire verilebildiği gibi bir fakire, birkaç kimsenin fıtrası da verilebilir. Küçük çocuğun ve delinin malları varsa bunların fıtraları da mallarından verilir. Velileri vermezse çocuk büyüdükte, deli iyi olduktan. Eski fıtralarını da kendileri verir. Bâli olmayan çocukların malı yoksa, bunların fıtrasını babaları kendi fıtrasıyla birlikte verir. Yani kendi zengin ise verir. Zevcesi için ve büyük çocukları için vermez. Fakat verirse sevap olur. Dürrül Muhtar'da ve Reddü'l Muhtar'da diyor ki: Bir kimse kendi malından başkası için fıtra verince o, önceden emretmiş ise, caiz olur. Emriyle vermemiş ise, sonradan razı olsa da, caiz olmaz. Onun malıyla vermiş ise, razı olunca caiz olur. Bir adam, evinde beslediği kimselerin fıtralarını, onların emri olmadan verebilir. Zevcesine veya yabancı birine, kendinin de fıtrasını vermek için emretse, o da kendi buğdayını, onun ile, onun izni olmadan karıştırıp, bir fakire verse, yalnız kendi fıtrasını vermiş olur. Çünkü İmam-ı Azam'a göre, iki buğdayı izinsiz karıştırınca, istihlak etmiş, kullanmış olur, mülkü olur. İki İmam'a göre, mülkü olmaz. Onun izniyle karıştırmış ise, İmam-ı Azam'a göre de, onun fıtrası da verilmiş olur. Rahmetullahi Teala aleyhim ecmain. Bu iş tersine olsaydı, zevcenin fıtrası da verilmiş olurdu. Çünkü zevcin, zevcesi içinde kendi mülkünden onun izni olmadan fıtrasını vermesi istihsanen caizdir. Zevcesinin ve evinde olanların fıtralarını izinleri olmadan karıştırıp verebileceği gibi toplama kadar buğdayı veya değeri olan altını bir defada ölçüp bir veya birkaç fakire verebilir. Fakat ayrı ayrı hazırlayıp, sonra karıştırması veya ayrı ayrı vermesi ihtiyatlı olur. Nisaba malik olduktan sonra, yani fıtra ve kurban vacip olduktan sonra ve haç farz olduktan sonra, mal elinden çıkarsa affolmazlar. Halbuki zekat ve uşr, malın elden çıkmasıyla affolur. Fakat elden çıkarılmasıyla bunlar da affolmaz. Fıtra ve kurban nisabına malik olana zengin denir. Bunun fıtra vermesi vacip olur. Mükellef ise, yani akil, bali ve mukim ise, yalnız kendisi için kurban kesmek de vacip olur. Bunun zekat alması haram olur ve fakir olan kadın mahrem akrabasına ve çalışamayan fakir erkek akrabasına yardım etmesi vacip olur. İhtiyaç eşyası demek, Kıymetleri ne kadar çok olursa olsun, bir ev, bir aylık yiyecek, her yıl üç kat elbise, çamaşır, evde kullanılan eşya ve aletler, hizmetçiler, binecek vasıtası, meslek kitapları ve ödeyeceği borçlarıdır. Bu eşyanın mevcut olması şart değildir. Eğer mevcut iseler, zekat, fıtra ve kurban için nisaf hesabına katılmazlar. Ticaret için olmayan, ihtiyacından artan eşya, kiradaki evler, evindeki süs eşyası, yere serili olmayan halılar, kullanılmayan fazla ev eşyası, sanat ve ticaret aletleri burada ihtiyaç eşyası sayılmaz. Bunlar fıtra ve kurban için nisap hesabına katılır. Oturduğu ev büyük ise ihtiyacından fazla Kullanılmayan odaların nisaba katılmaması sahihtir. Kurban kesmek maddesi başına bakınız. Fıtra olarak, yarım sağ buğday veya buğday unu verilir. Yahut bir sağ arpa veya hurma veya kuru üzüm verilir. Hanefi mezhebinde buğday, arpa ve un bol olduğu zamanlarda, bunların kıymetini altın veya gümüş olarak vermek daha iyidir. Kıtlık zamanında bunların kendilerini vermek daha sevaptır. Sağ, Hanefi mezhebinde sekiz rıtıl, yani bin kırk dirhem darı veya mercimek alacak bir kaptır. Sağ, dört müt, yani dört mendir. Müt ve men, müsavi olup iki rıtıldırlar. Bir rıtıl, yüz otuz dirhem işeri veya doksan bir miskal olup, bir sağ, 728 miskal yahut 1040 dirhem mercimek olur. Bir dirhem işerî'inin 3,36 gram olduğu 78. maddede zekat bahsinde bildirilmişti. Bir sa 3500 gram olur. Arpa buğdaydan, buğday da mercimekten hafif olduğundan 1040 dirhem arpa ile dolan kap bir sa'dan büyük olur. Bunu bir sa yerine vermek ihtiyatlı olur. Yarım sağa ölçek yerine, 364 miskal veya 520 dirhem, yani 1750 gram buğday vermek, ihtiyatlı olur. Yani biraz fazla verilmiş olur. Çünkü yarım sağa buğday, 364 miskal veya 520 dirhemden hafif olmaktadır. Bu fakir, terazi ve dereceli cam ile tecrübe yaparak, 100 gram mercimek, 120 santimetre küp olduğunu gördüm. O halde 1 sa 4 litre ve 1/5 litre 4,2 litre oluyor. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde bir günlük yiyeceği olanın fıtra vermesi farzdır ve buğdaydan ve arpadan da hep 1 sa vermek lazımdır. Şafii mezhebinde 1 sa 3 men'den 1/3 men noksandır. Bir men 2 rıtlı Iraki olup 260 dirhemdir. O halde 1 sa 694 dirhem olduğu el envarda yazılıdır. 1680 gramdır. Çünkü de 1 dirhem 2,42 gramdır. Bir müt bir menin 3'te ikisi olup 173 dirhem ve sülüs dirhemdir. 1 sa dört müt olur. Şafi'ide buğdayın ve arpanın kıymeti kadar, altın, gümüş vermek caiz değildir. Hanefiyi taklit ederek, buğday yerine, değeri kadar gümüş vermenin caiz olduğu, Şemseddîn-i Remli'nin fetvasında yazılıdır. Malikî ve Hanbelî mezheplerinde de, sağ Şafiî mezhebi gibi olup, beş rıtıl ve üçte bir rıtıl, yani, 694 dirhemişer'i veya 1680 gramdır. Bu miktarlar, Kimyâ-i Saadet ve menâhî cül i̇bad i meat kitaplarında açıkça bildirilmektedir. Kamus ve Okyanus Arabi Lügat kitabının tercümesinde, Sağ kelimesinde diyor ki, Sağ, hacim ölçen bir ölçek olup, dört müt mercimek alır. Bir müt, iki avuç dolusu miktar olup, Hanefi mezhebinde iki rıtıldır. Bir sağa sekiz rıtıl olur. Bir müt Şafii mezhebinde bir rıtıl ile üçte bir rıtıl olup, bu mezhepte bir sağa beş rıtıl ile üçte bir rıtıldır. Men kelimesinde diyor ki, Men, Batman demek olup, her mezhepte iki rıtıldır. Özrü sebebiyle oruç tutmayanında Sadaka-i fıtır vermesi lazımdır. Sadaka-i fıtır az olduğu için gümüş olarak verilir. Cevhere kitabında diyor ki: Sadaka-i fıtır verirken arpa buğday yerine kıymetleri kadar altın, gümüş veya filüs yani bakır, bronz para, kağıt para ve her çeşit mal verilebilir. Dürrül Muhtar'da ise kıymet olarak altın ve gümüş verilir diyor. İbn-i Abidin bu satırı açıklarken diyor ki, Cevhere kitabında filus ve uruz, yani mal da verilir, diyorsa da kıymet deyince ekseriya altın ve gümüşe işaret olunmaktadır. Kıymet olarak altın gümüş vermek daha iyi olduğunu Zeylâ-i Rahmetullahi Teâlâ Aleyh de bildirmektedir. O halde fıtrayı çoğunluğun sözüne uyarak altın veya gümüş vermelidir. Şimdi gümüş para kullanılmıyor. Kağıt paraların değeri de altın değerine bağlanmıştır. Bunun için gümüşün piyasadaki kağıt paraya göre değeri ahkamı İslamiyedeki kıymetinden düşüktür. Fakire faydalı olmak için piyasadaki değerinden verilir. Bunları vermek güç olursa başka maldan veya kağıt para vermeyip yarım sağ yani 1750 gram buğday veya un vermelidir. 78. maddede zekat bahsinde bildirdiğimiz kolaylığa uyularak altın yerine kağıt para da verilebilir. Malikîde ve Hanbelîde hurma vermek, de buğday vermek, Hanefîde kıymeti çok olanı vermek eftaldir. Buğday un vermekte güç olursa bunların kıymeti kadar ekmek veya mısır verilebilir. Ekmek ve mısır verirken ağırlığa değil parasına kıymetine bakılır. Ezelde takdir olunan anda, geldim cihana. Ruh çıkınca ten sarayım, yıkılıp viran olur. Su toprak ve gazlardan, cismim geldi meydana. Yeraltında çürüyerek, hak ile yeksan olur. Bu beden parçalanarak, bir avuç toprak kalır her zerresi dağılarak hudutsuz meydan olur anaerobik mikroplar cismime hücum eder benliğimi onlar alıp varlığım nihan olur sonra duygu organlarım toplanır bu meydanda kalkarlar hepsi mezardan bir baharistan olur Yeme tübladır o zaman her mana suret alır kimi nebat kimi hayvan kimisi insan olur